Agoz Saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radyo Agos Günaydın sevgili Açık Radio dinleyicileri. Güzel bir cumartesi sabahında yine bir aradayız. Agos saatindeyiz. Ee, bu sabah güzel bir sabah. Bir kere iklim olarak güzel bir sabah. Sonra e, konuğumuz da güzel bir sabah. <gülüyor> bu sabah radyoda Ben Pakla Desturken, Zeynep Ekim Elbaşı ve konuğumuz ise kardeş türküleri temsil edecek olan Feryal Öner sevgili tek Feryal Öner. tek başına bugün <gülüyor> o kalabalık o büyük geçmişi olan grubu temsil etmek <gülüyor> üzere Aslında daha kalabalık yapmak istiyorduk ama herkes gece 12'de falan bitti Pakrat abi bilir. Sonra onun değerlendirmesi falan. Gece 3'te bitti işimiz. Uyanamadılar. <gülüyor> çok doğaldır. Çok doğaldır. <gülüyor> Önümüzde konser var. Evet. Ee, her gün yoğun geçiyor. Ama başka bir sefer daha geniş gelelim buraya. Gelelim tabii gelelim. Ee, neyse biz bugün gene burada genişsiz Çünkü bugün seçtiğimiz parçalarımız da zaten Hı. hep kardeşler. Türk'ü de repertuarından Yaşasın. seçildi. Sevgili Altuk bir gün önceden öyle bir hazırlık yaptı. Sağ olsun. Onu da bir mutlu Kulluk vesilesi olarak seyirciler, <gülüyor> dinleyicilerimize aktarmış olalım. Ee, bugün program boyunca dinleyeceğimiz bütün müzik parçaları Kardeşi Tümküler Röpertovarı'ndan seçildi. Doğru mu Sayın Hanım? Evet, doğru. Önce manşet haberle başlayalım isterseniz. Evet, değinelim. Her hafta Hı -hı. yaptığımız gibi Radyo Agos saatinde biliyorsunuz Agos'un içeriğini Bir de burada sesli olarak yansıtmış oluyoruz bir anlamda. ise nelerden bahsettiğimizi, hafta boyunca nelere dair konuştuğumuzu. Bu hafta manşetteki konu aslında ciddi bir konu. Bu cumartesi sabahının keyifliliğine biraz da gölge düşürebilecek gibi bir ciddiyet içerisinde Ermenistan Avrupa Birliği kapısını kendi elleriyle kapattı manşetimiz. Bunun içeriği şu, geçtiğimiz hafta Ermenistan Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le görüştü ve bu görüşmede de ben Avrasya Birliği'ne daha yakın duruyorum gibi bir açıklamada bulundu. Bu tam da birkaç gün sonra Virnius'ta yapılacak olan protokol mahiyetinde ya da protokollerin önünü açacak bir imza anlaşmasının hemen öncesinde gitti Öyle bir tarihte yapılan bir açıklama bu. Bu açıklamanın geri anlamıysa Ermenistan Avrupa Birliği ile ilişkilerinde biraz daha mesafeli durmaya karar veriyor. Çok bilinmeyenli denklem mi demek gerekir yoksa ince teller üzerinde yapılan siyaset mi demek gerekir. Ermenistan bilindiği gibi oldukça ağır yükler altında olan bir ülke. Bir yandan düşman ülkeler tarafından ambargo altına alınmış olan bir ülke. Düşman ülkeler derken hmm. e, Türkiye ve Azerbaycan'ı kastediyorum. Her iki ülkede Ermenistan'da sınırları kapatmışlar. Ermenistan'ı bir anlamda izole etmişler bölgesinde. Bütün ticari kanallar şunlar bunlar kapalı olmuş. Sadece hava yoluyla ulaşımını sürdürüyor. Oradan nefes alıyor diyelim. Kısacık tek bir sınırı var açık olan İran sınırı. İran'la çok iyi ilişkiler geliştiriyor Ermenistan devleti kurulduğundan bu yana. Ama bu ilişkilerde müttefiki olan, onu desteklemesini beklediği batılı güçleri rahatsız ediyor. Onların hepsi İran'a karşı, hepsi İran'dan uzak durmalarını istiyorlar. Keza batı Rusya'yla mesafe koymasını istiyor ilişkilerine. Ancak Rusya'yı Rusya'yla ilişkiler Ermenistan için bir güvenlik sorunu da şu anda Ermenistan sınırlarını Rus askerleri muhafaza ediyor. Turgut Özal'ın o ünlü e, Ermeniler fazla konuşmasın doğuda bir tatbikat yaparız. İki de yanlışlıkla onlara doğru düşer akılları başlarına gelir. Sözünden sonra ta Yeltsin'in döneminde bir karar alındı ve Ermenistan sınırını Rus askerleri koruyor. Ermenistan orada Avrupa konvansiyonel kuvvetler, konvansiyonel kuvvetler indirimi anlaşmasını da iptal etmişti o tarihte. Avrupa'ya ve ABD'ye dedi ki bu anlaşmaya bütün sınırlarda sadık kalacağım. Sadece Türkiye sınırından bir tehdit var o yüzden orada bu anlaşmaya sadık kalmayacağım. Böyle çok hassas özgün özellikleri olan bir hikayeden bahsediyoruz. Bunun içerisinde bir dengeler Bizim buradan ahkam kesecek halimiz yok, şunu yapsanız daha doğru olur, bunu yapsanız daha doğru olur diyecek halimiz yok ama gidişatların hiç de iyi olmadığı da belli. Çünkü Avrupa Birliği yakınlaşmak, ülke içinde de insan hakları, demokratikleşme falan gibi yansımaları olmasını beklediğimiz bir şey. Bunun ertelenmesi, bunların da ertelenmesi anlamına geliyor. Ermenistan'da demokratik bir yapı olduğunu söyleyemeyiz. Son yapılan bütün seçimler şaibeli geçti. Ee, iktidarda oligarşik diktalar var. Oligarşik gruplar diktalaşmış, çeteleşmiş durumda. Ülkeye hakim olmuş durumda. Ülke ekonomik olarak bir açmaz içinde. Bunun sonucu sosyal olarak dış göç gibi bir tablo çıkarıyor. Zaten 3 milyon nüfusu olan bir ülke kitlesel dış göç verdiğinde de bütün büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ama bu sıkıntılı e, konuyla e, sınırlı değildik. E, manşetin hemen altında büyük gördüğümüz diğer bir haber. Bu haberi sen biraz anlat bize istersen. Vakıflı Köy'e İstanbul'lu genç diye bir başlığımız var <gülüyor> ve âlim bir hikaye bu. Bu hikaye biraz sen de enseyle istersen. Ee, şimdi Agos'un kültür sanat editörü Laura Baytar'la e, Vakıflı Köy Lisesi Başkanı, Lisesi Başkanı e, Cem Çapay hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz pazar günü Vakıtlık Köy'de. Lora Vakıtlık Köy'e gelin gitti. İstanbul'dan taş tarağa topladı, Anadolu'ya taşındı. Belki de sanırım 100 yıldır ilk defa böyle bir olay oluyor. İlk defa İstanbullu bir gelin gidiyor Anadolu'ya, taşraya. Evet. Now bu diye. vesileyle biz de birçoğumuz Vakıtlık Hatay'daydık geçen hafta sonu. 4 gün. Önce kına gecesi töreni düzenlendi. Ardından düğün, kilise düğünü ve e, düğün, eğlencesi. düğün eğlencesi tertiplendi. Çok eğlendik. Çok neşeliydi. Çok farklı bir düğündü. Her şeyi de çok farklıydı gerçekten de. Biz büyük şehirden gidenler için e, alışık olmadığımız bir e, coşku vardı. İstanbul'da düğünler bizim için biraz daha resmiyet içeren bir şey. Oradaysa Uzaktan gelen, yakından gelen köyün insanı, komşu köyün insanı, herkes birbiriyle ahbap oldu. Çok muhteşem birkaç gün geçiriyor Bu üç gün, üç gece oldu mu? Gerçekten <gülüyor> evet, oldu. Evet, gerçekten tam da öyle oldu. Biz özellikle de biraz erken gittik. Ben, Zeynep falan perşembeden <gülüyor> e, erkenden gittik. Çünkü e, bundan ufak bir tatil de çıkarmış olduk kendimize böyle bir hafta sonu tatili. Ama vakıfla da tatil yapılacak yer bir öyle. ay önce falan Samandağ'da konserimiz vardı. Cem bizi yine götürdü vakıflıya. Lora henüz yoktu işte şey yani hazırlıklar Hazırlık yolluyordu falan. Öyle. Ama Cem'le bayağı oturduk orada muhabbet ettik. O kilisenin bahçesinde yine dikör içtik. <gülüyor> <gülüyor> Geleneksel <gülüyor> olarak yaptığımız gibi. Şey oluyor orada insan kendini çok iyi hissediyor. Bugün Cem anlattı biz buraya taşınıyoruz. Allah Allah Lora nasıl yapacak dedim. İstanbul'da adım başı her yerde karşılaşırız. Bütün haberlerin olayların içindedir. Burada nasıl yapacak? Sonra düşünün onu ne kadar güzel. Oraya, ya oradan da yaparsın haberlerini artık başka bir çağda yaşıyoruz ya da oradan da başka işlerini güçlerini yürütürsün de harbiden çok özendim. <gülüyor> ee, özenilmeyecek gibi değil çünkü e, zannediyorum bir yıl 2 yıl sonra daha çok özeneceğiz. Loran'ın projeleri var çünkü. He. Yani biz buradan onun yaptıklarını, günlük hayatını, çalışmasını izledikçe sanki daha fazla bile özlemini e, çekebiliriz öyle bir yaşamın. Vay be. Evet. Ee, Hayırlı olsun diyeyim ben Loran'ın hiçbiri ne boyacı köyde bulunabilirim ne Vakıflı köyde Doğru nikarda boyacı Boyacıköy'de <gülüyor> oldu evet. değil mi? Boyacıköy'de ayrı bir mekan zaten. <gülüyor> Boyacıköy <gülüyor> Kilisesi'nin bahçesi de ayrı bir yaşam analımız. Orada da nikah olmuştu O da hoş geçmişti ee, Zeynep ilk müzik e, Molamızı verelim mi acaba Dinleye Evet iyi olur ee, Şimdi Kardeş Türkler'in Bahar adlı albümünden Gançüm em şarkısını dinliyoruz Ama o şarkıyla ilgili bilgileri ben vermiyorum Daha sonra birlikte konuşacağız Peki Müzik <gülüyor> Kanchume Mariariari, jarboit merem. Mari, yar mari asainchanem. Oh, 20 yıl geriye kadar gidebildik. <gülüyor> Bunun hikayesini anlat bize Feryal. Ne yaptınız? Nasıl oldu? Şu kardeş Türkülerin kuruluş aşamasına bir gelelim. Yani, sen benden iyi anlatırsın abi aslında. Dinleyicilerimiz ama... biliyorlardır tabii ki. Ben de anlatırım. Ben de benim cephemden anlatırım. Te ben nasıl tanık olduğum diye ama sen bir BÜFK sürecini yani evet. Boğaziçi Üniversitesi Folklog Kulübü'ndeki <gülüyor> e, öğrencilik yıllarından başlayan kulüp çalışmalarını Hatta kulübü anlatarak bile başlayabilirsin Olur. ki nasıl böyle bir şeye dönüştü. Evet, nasıl böyle bir gruba grubun oluşmasına Hı -hı. vesile oldu diye. Ben e, kardeşliklerin kurucuların en yaşlılarıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ay farkıyla Vedat'ı Ayhan'ı, her herkesi geçiyorum. E, ve gerçekten şeydir, benim e, onlardan bir iki sene öncedir e, müzik maceram, yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki müziğe başlama maceram. Geldiğimde şeydi, biraz o 70'lerin, 80'lerin e, Ruhi Su Dostlar Kurusu ekolünün devam ettiği bir yer. Zaten Ruhi Su bilirsiniz, e, Boğaziçi Üniversitesi'nde epey aktifmiş. E, folklor kulübünü yedirt çalıştırılmış. Onlarla e, bayağı organik ilişkileri olan e, önemli bir insandı zaten. Ben gittiğimde e, şey zaten orası oraya geleceğim ama sadece Türkçe söyleniyordu e, ve çok seslen. Batı e, örnek alınarak yapılmış çok seslilik örnekleri vardı. Çok seslendirme. E, geleneksel şarkılar söylüyorduk. Çok sesli e, koro. İşte ben soprano'ydum. Alto'lar vardı. Tenorlar, basslar. E, şimdi o bir yerden sonra Lise hayatım da benim öyle geçmiştir şey yani koroyla ile bir yerden sonra şey demeye başlıyorsun yani sorular hemen öyle paldır küldür başlamıyor tabii ki Türkiye'nin içinde bulunduğu 90'ların başı o dinamik şey hareketlilik özellikle Kürt hareketinin herkesi kendine bir şöyle şey yapması herkes ben kimim nereden geldim ne oldu hikayem ne aslında dedirten bir süreçtir. E, o, vesile olmuştur. E, Kürt hareketi vesilesiyle herkes şey e, biraz daha e, sormaya, sordurmaya başlamıştır. Bizim öğrencilik yıllarımız, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ilk yıllarımız o döneme denk düştüğü için öyle bir iklimin içinde e, şey yet, yetmez hale geldi. E, Türkçe E, halk şarkılarını alalım, işte 3-4 sesli söyleyelim. E, o yaptığın iş artık tatmin etmiyor. Şeyi aramaya başlıyorsun, yok ya bu memleketin e, tarihinde, müziğinde, kültüründe böyle mi bu iş? E, yoksa e, şey, aslında mayasında neler var? E, aramaya başladığımızda şeyi bulduk en başta. O ritüeller, ritüellerin nasıl yapıldığı, o vurmalı çalgıların, hani kardeşlikler deyince akla gelen, vurmalı çalgıların gücü, dinamizmi, vokallerin daha farklı kullanımları, Yani sadece müzikal olarak bunlar keşfettiğimiz şeylerdi. Ama sonra zaten şey dedik, ya Türkçe olur mu tek başına? Değildir. Zaten Vedat Kürt annesiyle telefonda Kürtçe konuşuyor. E, henüz Ermeni bir dostumuz yoktu. Biz Ermenice'yi de Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulduk. de söylemek istiyoruz dedik. Kütüphanede işte Tatul Altunyan'ın pilağı Rusya'dan gelmiş. Belki Amerika üzerinden bilmiyorum. Orada çok güzel plaklar vardı. E, gelin şarkısı neydi Pakrat abi? Harsemkunum. Harsemkunumu duyduk orda. Taameedik, biz bunu söyleyeceğiz. Ama sözleri ne duyduysak onu yazarak, hani latin şeyli. Çok saçma tabi. Ama yani çok istiyoruz söylemek. E, Rafi vardı, Boğazi Üniversitesi'nin arkadaşımız. E, ben bu dili anlayacağım ama, yani söylediğiniz şarkıyı biliyorum ama, söylediğiniz dili anlamıyorum. <gülüyor> Neyce söylüyorsunuz? Ben yardımcı olabilirim dedi. Bizim ilk ilişkimiz öyle var. <gülüyor> <gülüyor> o yazdığı sözleri falan. E biz böyle böyle bu kadar yani cahil ama heyecanlı gençler olarak bu şeye başladık bu memlekete. Ama en önemli motoru heyecan dediği evet. şey değil midir yani? Çahilinlik nasıl olsa aşılıyor süreç evet. içerisinde. Ama heyecan olmasa zaten Kesinlikle. motor oluşmuyor asla. Motoru bir, yaratan o, o heyecan. O, korkudan dolayı bir heyecan. Yani bir sürü şey sümen alt edilmiş yüzyıllar boyunca. Bir sürü şeyden mahrum olmuşsun. E, hep yanlış öğretilmiş. Yani hep zaten şüphe... Yani lisede de biz öyledik. Öyle olmaz Sen böyle bir çalışmaya girmezsin. Hep şüpheleniyorsun ya yani bu tarih bu kadar olamaz. Hep biz ezilmişiz Türkler yani. Hı hı. Ezilmişiz, etrafımız düşmanlar açıyor. Nasıl bir tarih bu zaten zaten e, hep şüpheyle dinliyorsun da gerçek tarihi öğrenmeye başladığında "Allah'ım ne zaman ömrüm yetecek mi her şeyi öğrenmeye?" diyorsun. Müzik, kültür, e, tarih hepsi, hepsi için söylüyorum. Gerçekten de 20 yıl zaten. Hani ben kulüpten hop diye 20 yılı şey yaptım ama e, o kadar hızlı geçti ki inanılmaz bizim için. Yani hep beraber olmamızın şey oldu, iyi bir şey oldu. Bu beraber büyüdük. E, sizlerden çok şey öğrendik. E, ama hala Hala çok enteresan. Birçok konuda e, soracağımız şeyler var. Zaten memleketin halini, ahvalini anlamakla uğraşıyoruz. E, hani havuz problemi gibi bir türlü çözemiyoruz. E, bir de şey olunca, e, yani yüzyıllardır bir sürü şey dediğim gibi e, saklanmış olunca her şeyi bir anda öğrenmeye çalışıyorsun. E, onunla geçti valla 20 yıl. Ama artık öğretme sürecine de girdi kardeş Hı. Türküler. Bir yandan da bunu e, altını çizmekte yarar var sanki. E, dediğin doğru ve muhtemelen ömrümüz yetmeyecek öğrenme sürecine. Bir sürü şey için yaşımız ne kadar ilerlese, o ilerleyen yaşta biz ne kadar çaba içerisinde olsak, Her şeyi okusak, dinlesek, izlesek, anlamaya çalışsak Hı. gene de ömrümüz tabii ki yetmeyecek. Ama kardeş türküler bir yandan da artık e, bir okula da dönüştü. Evet, Şu anda birçok genç insan e, Oradan çok önemli Deneyimlerle donanıyor değil mi tabii, e, işte. Çok farklı şeyler Yaratabildik e, Kardeş Türkler iyiydi. 20 yaşında 20'li yaşlarda üyeleriniz de var mı Hani neredeyse ya. doğum tarihlerine tabii, denk. Tabii, şey, Bizim sahnemizde Bu sene özellikle Pakat abi dedi şey nihayet Onu yansıtabildik ek, ekrana diyorum diye. Sahneye Hı -hı. yansıyabilecek Hı -hı. Şey var 4 yaşındayken kardeşlikler e, müziğini duymaya başlamış. Annesi daha 3-4 yaşlarındayken Hı -hı. dinletmeye başlamış. E, şimdi sahnemizde işte Gazel okuyor, Gürkan. Hı -hı. E, yani kardeşlikler başladığında doğmamış olanlar bile var. E, farklı farklı yaş gruplarından ve farklı şey işte etnik gruplardan, inanç gruplarından bir sürü arkadaşımız şey... E, sahnede solistimiz de çok bu sene... ...artık o aşamaya geldik... E, ...enstrümancımız da çok... ...Pakret abi Nedim manzara nihayet oluştu... ...yani e, çok da sistemli yapamadık abi onu ama... E, Do ...doğallığı içinde gelişiyor... Evet. ...olsun sistemde olmak zorunda değil... ...zaten illa tasarlamak... ...kurgulamak Hı -hı. zorunda değiliz... ...o ortamı yaratabiliyorsak... ...kendiliğinden zaten... ...izelen yere oldu. geliyor... ...kardeş Türkler artık bugün sadece... E, ...heves edilen bir mesaj... E, ...arzu edilen bir söylem... ...olmaktan çıkmış... Yaşayan bir şeye dönüşmüş. Yani kardeş Türkler gerçekten de kendi tavrıyla da söylemiyle paralel giden bir şey. Aynen. Kendi içinde de söylemiyle paralel giden yaşantısıyla, grubun yaşantısıyla da e, söylemine Aynen. paralel giden bir şey. O çok önemli herhalde. Hani demin dediğimiz şey, e, tarihi de öğrenmeye ömrün yetmeyebilir. Birçok bilgiyi de e, yani yetmeyebilir ama e, biz şunu öğrendik. <gülüyor> e, bu, bu projeyle, bu çalışmayla. E, gerçekten sana verilen, Hani e, zaten e, bugünlerde çok, bir iki aydır özellikle çok konuşuyoruz. Medyanın haberleri, sunuşu, e, etrafta konuşulanlar, politikacıların söylemleri vesaire e, bu, Bunlar bir yana... E, Şey öyle değil aslında. Birlikte yaşama, birlikte yaşamanın formülü başka şeylerde gizli. Yani e, vicdanlı olacaksın, gerçekten e, yaptığın işte e, sürekli araştıracaksın, şüpheleneceksin. Yani bizim gençler özellikle o konuda e, daha şeyler. Alan çalışmaları çok kıymetli, gizli. E, Araştırmalar çok kıymetli. Onu en azından öğrendik. Gençlere de, gelenlere de, yeni çalışmaya başlayanlara da onu anlatıyoruz. Yoksa oturup da seminerler vermekte bitmez bu hikaye. Tabii ki. Tabii. Ya, hayatın içerisinde oluyor. Eğitimde, evet. öğrenimde, her şey. işin mutfağında oluyor. Ve çok önemli bir şey değindin tabii. Kardeş Türkülerin yaşıyla müsemma ya da ona örtüşen bir şekilde de Türkiye'de Kürt meselesiyle toplumun tanışması, hı hı. E, Kürtlerin varlığıyla e, kendi talepleriyle karşılaşması, bunun karşısında alınan tavırlar, hı hı. bu tavırların getirdiği büyük dalgalanmalar, sırasında büyük acılar, e, bir yandan da bütün Türkiye'yi etkileyen bilinç değişimleri e, bütün bunların arasında kardeş Türkler en sıkıntılı zamanlarda en zor olan zamanlarda ısrarla Kürtçe ve Ermenice söylemeyi repertuarlarında hep e, sürdürdü. Bunu bir mücadele şekline dönüştürdü. <gülüyor> evet. Ve bu mücadeleden de e, öyle zamanlarda öyle e, galibiyetlerle çıktı ki e, rüştünü ispat etme şekilleriydi. Yani e, biz o hareketin yüzeyseldiğini hep bilmekle beraber İsmail Cem'in İsveç Dışişleri Bakanı'na Kardeş Türkü'ne CD'si hediye etmesini kaldık, o mücadelenin başarısı olarak görüyoruz. Onun onayı olarak evet. doğrusu budur. Biz bunu yapıyoruz demeye getirdi İsmail Cem. E, Türkiye içerisine dönük politikalarına bakınca bu çok yüzeysel ya da çok ikiyüzlü evet. bir davranıştı. Belki hiç inandırıcı, Belki değil hiç inandırıcı değildi. Ama gene de e, Kardeş Türkü'lerin izlediği yolun e, doğruluğunun Hı. altını çizilmesi anlamında... Çok anlamlıydı doğru şey açımızdan. Biz <gülüyor> hiç öyle bakmamıştık. Evet, <gülüyor> yani onun onayıydı o. Doğru doğru. Hep tedirgin oluyorduk. O soru hep bize gelir söyleşilerde. Kesinlikle bizim herhangi bir ilişkimiz yok. Herhangi bir şeyimiz bizim teşvik ettiğimiz bir şeyle bizim CD'lerimizi götürün haberimiz bile yoktu. Ve dediğim gibi yani memlekette bir sürü yasaklar yaşanırken, bir sürü şey yaşanırken zorbalık yaşanırken oraya o CD'nin gitmesi yani bizim açımızdan çok kıymetli ama yapmak zorunda kalması önemli. Evet. Tabii. Parantez içinde de söyleyelim ki kişisel olarak e, İsmail de bu ülkeye gelmiş geçmiş En donanımlı Dışişleri e, Bakanlarımızdan birisi <gülüyor> olmuştur. Entelektüel birikimi bakımından, TRT şu geçmişi. bu bakımından, TRT geçmişi bakımından en donanımlı e, Dışişleri Bakanlarından biri olmuştur. Bu anlamlıydı. Bütün bunlardan sonra küçük bir müzik arasına mı gidelim Zeynep? Evet. Sıradaki parçayı bize hatırlat, duyalım. çok Benim çok sevdiğim bir parça <Gülüyor> Kardeş Türkler'in 1994'te verdiği bir konserden canlı kayıt. Hmm. Ama bunu Kardeş Türkler herhangi bir albümünde yer vermemiş. Evet. Daye. Doğru gün geliyor. Evet. Hmm. <gülüyor> Oh, my God. Radyo Agos. Bu şarkının hikayesini biraz dinleyebilir miyiz? Hı. senden falan abi. İyi Nizamettin Ariş'ten dinedik. Onun zaten yaptığı ve çok çok sevilen. Ya yani projekte hala e, gençler, yaşlı herkes bilir projektiği. Eee Adı işte gün doğuyor. Gün doğuyor anlamına geliyor. E, herkes ne hissediyorsa öyle algılıyordu şarkıyı. Biz e, savaş, Hani savaş zaten bitmedi memlekette. 30 yıl boyunca sürüdü. Daha yeni yeni çatışma ya da ölümler olmuyor ama. E, sürekli şey şiddetinin arttığı dönemlerde özellikle bu şarkıyı repertuarımızda tutmaya çalıştık. Ve söyledik de konserlerimizde. E, çünkü... E, Yani sadece protest olması değil, e, müzik o kadar insana huzur veriyor ki o Nizamettin Ar için yaptığım. Biz de kardeşlikler de bir şekilde uyarladık kendimize. Ben bir, hep her seferinde huzurla bitiyordu o şarkı benim için. E, biraz umut veriyordu, biraz e, müziğin hani o şeyi vardır ya, insanı güçlendirici ya da, yani sadece huzur bile yeter. E, o yüzden Rojek bizim için çok kıymetli bir şarkıdır. Çok zor dönemlerde söyledik. Ben Rojekte'yi ilk Kardeş Türküler'le dinlemiştim. Kardeş Türküler konserlerini de dinlemiştim. Ama sonrasında Metin Kahraman'dan çok dinledim. Hmm. Metin Kahraman o parçayı söylemeyi çok seviyor. Evet. Dinleyicisi de çok seviyor. Doğru, doğru. Her yerde istek yapıyorlar. Ve Metinler, sevgili Metinler de çok dinledik bu parçayı. Ben de hep bu parça Ahmet Kaya'nın Şafak Türküsü'nü anımsatır. Hmm. Yani sözleri itibarıyla çağrışımları itibarıyla, Onunla bir özdeşlik kurdur. Çünkü kurdurur. orada güzel bir diyalog var. Anne-oğul arasındaki diyaloğu şey yapar. Projektede. Evet yani özgür bir ülke olacak. Şu bu falan... Moral istiyordum. veriyordu insanı. Moral veriyordu. Evet, evet, Ya ben Metin e, kahraman demişken o aslında her seferinde hani kardeş yüklen hikayesinin başlangıcında her seferinde bir kere söylemek istiyorum. Bizim ilk e, şeydir, Ya evet Şivan Perverler dinledik, bir sürü geleneksel müzikler dinleyerek Kürtçe müzikle ben tanış oldum ama Metin kahraman Metin Kemal Kahraman kardeşlerin yaptığı Deniz koydum adını. Ay denize yakın Türk idice. Deniz koyduk, deniz Deniz koydum hanım. O müthiş bir albümdür. E, politik olarak da şeydir, bir tarafı kasetti o zaman tabii. Bir tabii. tarafı Türkçe, bir tarafı Kürtçe. Hı -hı. Yani o bir arada yaşama isteğini, talebini yine içeren. E, müzikal olarak da e, metinlerin yaptığı düzenleme, oraya o kay temizim vurmalılarda e, sunduğu katkı. O bizim için çok şeydi. E, yol gösterici olmuştu. Şehir müziğinin, yani Kürtçe, Türkçe yapılacak şehir müziğinin ve e, içinde politiklikte barındıran en güzel örneklerindendir bizim 90'ların başında. Ve Metin e, gerçekten de çok değerli işler yapabilen Hı -hı. bir sanatçı oldu süreç içerisinde de. E, en son onun Şahmaran albümünü dinlemişti. Hı -hı. Büyük bir keyifle. Ona bir Sayat Nova Korosu olarak da katılmıştık o evet. Ama sonra onun bir lansman konserini izledim. Oradaki anlatıcıya hayran oldum. Ha, Orada izlemedim. bir narator vardı. Haymatlos'ta bir lansman konseri düzenlenmişti. Gerçekten Metin çok iyi işler O yapıyor. da hikayeciliği seviyor değil mi? Evet, evet. Masalcılık, hikayecilik. Hı -hı. Yani e, folkloru e, sevdiğinde yollar ister istemez oraya Boşu, gidiyor tabii. Orada. Sarkis Serop, ya şimdi masalcılık deyince. <gülüyor> ne <mi>? güzel masallar <gülüyor> anlatıyor. İşte bu geçtiğimiz hafta sonu Antakya'ya gittik düğün için. E, Biraz da dolaştık o. Hıdırbey Köyü var. Orada da Hı -hı. 900 yıllık bir çınar ağacı var. Onun altında oturduğu peş peşe üç tane Çınar masalı anlattı bize Vay Anadolu'dan be. ama ne kadar güzeldi, ne kadar hoştu yani. O fantastik e, kurgusu içinde işte Çınar'la Kartal'ın iddiaya tutuşmaları. Kartal diyor ki sen bu seneyi çıkaramazsın, <gülüyor> Çınar diyor ki ben daha uzun yaşadım falan. <gülüyor> Birkaç yüz sene sonra buluşuyorlar ama buluşma Kartal uçamıyor, yürüyerek geliyor. <gülüyor> Geliyor bakıyor ki Çınar da zaten devrilmiş böyle yan yatmış. Olsun ama yaşındasın. Kartal sataşıyor diyor ki ne oldu devrilmişsin sen yan yatmışsın. Çınar diyor ki ben bu yan yattığım yerde de bir 500 yıl yeşerim ama sen artık uçamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yani. Peki Pakrat Estukya'nın kardeş Türklerle ilişkisi nasıl başladı? Biraz sizden onu dinlesek. Ben e, kardeş Türküler'in mektepte değil de alaylı olan <gülüyor> adamıyım. <gülüyor> ben Boğaziçi'nin estesinden tanışmadım. Ama kardeş Türküler e, biraz önce Feriyan'ın anlattığı gibi Ermenice parça yapmak istediklerinde ilk kez ben o e, ilişkiyi çok iyi hatırlıyorum. E, Nadia Aris diye bir arkadaşım var. Hı. Eşi akordeon hocası. Kardeşlerinden Aa, sevgili ülkede ondan ha. ders alıyor. Bir gün Nadia geldi ya dedi üniversiteli genç bir arkadaşlar var. Ermenice müzik yapmak istiyorlar ama sözleri konusunda sen yardımcı olabilirsin <gülüyor> <gülüyor> diye, diye, <gülüyor> diye düşündüm. <gülüyor> Onlara bir yardımcı olabilir misin? Memnuniyetle dedim ve Ülker'le falan laboratuvarda tanıştık o zaman. Bir laboratuvarımız vardı bilim laboratuvarı. İlk orada tanıştık. 2 gün sonra Getronagan'da bir e, randevuda e buluştuk. Orada buluştuk ve Sayat Nova provası vesilesiyle o buluşmada oradan hem Pakır Destukan'ın hem Sayat Nova Korosu'nun yolları kardeşliklerle ilk kez kesişti. zaten aslında 93 94 94 Hı. olabilir. Yani. Hemen başlar. Bizim hemen parantez açıyor muyuz? Gerçekten ilk günden itibaren ilk gün ilişki kurduğumuz birbirimizi tanıdığımız ve 20 yıl boyunca sürdürebildiğimiz nadir ilişkilerden. Çünkü hayat şartları işte Anadolu'nun farklı yerlerinde farklı topluluklarla ilişki kurmaya çalıştık. Ama şey, Sayat Nova Pakrat, Estuk yani bütün albümlerde Estukyan, Tomasya'nın ailesi vardır. <gülüyor> Hıran Agos, Aras Yayıncılık aslında büyümemizde ve şey yani birçok şeyi öğrenerek böyle sakin sakin hani o babacan bir şey vardır bizim yemeklerimizde falan da birazdan anlatırız. O buluşmalarımızda yani böyle muhabbet, sakin gider ama o kadar çok şey öğrenirsin ki geçmişe dair ya da geleceğe dair böyle konuşmalarımız şeydir yani ilk günden itibaren onu da her seferinde yani tıpkı Metin Kahraman'ın yol göstericiliği gibi Yani nasıl adlandırım adlandırılabilirim Ermeni dostlarımızla ta başından beri Pakat abi de baş, esni garip bılbıligenle hayatımıza girdi ve hala Evet, bende dediği gibi Ferian'ın artistik bir boyutta oldu bu. Ben eee sahnede de bulundum ama benim dışında birçok arkadaşım mesela işte Ye Tovt olmak Siyarlar, Eşi Payline, eee Taku Ishu bu e, veya Geniş Sayatnova ailesi. Onun dışında da hep bir ilişki içinde olduk. Hı. Hep bir çok yakın temasta olduk. Bizi çok besleyen bir arkadaşlık oldu bu şüphesiz evet, ki. Evet, Evet, muhtemelen tabii ki karşılıklıdır ama ben bizim açımızdan izlenimini söyleyeyim, Hı -hı. iz düşümünü söyleyeyim. Bizim için güzelin, temizin, çalışınca başarılacak kalitenin sınavıydı kardeş Türkler. Yani biz somut olarak onu görüyorduk. Dürüst yaklaşımla, düzgün çalışmayla doğru bir e, akılla doğru bir siyasetle bir işe girişildiğinde neler yapılabileceğinin somut e, göstergesiydi ve bizi çok keyiflendiren bir ilişki olmuştur bu. Teşekkürler Fakat abi. güzel anlattın ama. Ama öyleydi <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şeyde kesintisiz değildir her şey aslında hep birbirlerinin e, devamıdır. Bu dediğin yani e, birbirinden beslenme meselesinde hep ustaların e, anlamı var Şimdi bir sonra dinleyeceğimiz Hı -hı. parça onunla ilintili. Bu hafta bizim haberimiz de onunla ilintili. Adını ettiğim kişi Yaşar Kemal. Hı -hı. Doğu albümünde ondan bir dizeyi Sarkis Serapyan okumuştu. Evet, Gezidiler günde 3 defa güneşe bakıp selam dururlar diye dua ederler diye. Hı -hı. Ee, Yaşar Kemal ile biz e, Neşet Ertaş'a bağlanıyoruz bu bölümde. Çalacağımız parçada, evet, Bozkır'ın tezenesine bağlanıyoruz. Bu ifadeyi Neşet Ertaş için ilk kez kullanın. Yaşar Kemal olmuş. Yugoslavya'da e, Neşet Ertaş bir trafik kazası yapar. Ertaş'ın hayatının bir düğümü çünkü e, Yugo, e, Almanya'da geçmiştir Neyse. ve Yugoslavya üzerinden e, karayoluyla gidiş gelişleri olmuştur. Onlardan birinde bir kara, e, kaza hapse düşer. Yaşar Kemal'da bir e, İnce Mehmet kitabını gönderir kendisine. Şöyle de yazar. Bozkıl'ın tezenesini e, geçmiş olsun, selam olsun, geçmiş olsun yazar içine. Bozkıl'ın tezenesi sıfatı öyle kalmış Neşet Ertaş da, o günden beri. Biz bu hafta gazetede e, nasıl değindik Büyük Usta'ya, Büyük Usta Yaşar Kemal'e Ermenistan e, Hükümeti, Ermenistan Kırtı Bakanlığı Ee, Yaşar Kemal'i bir ile ödüllendirdi. Naragasi madalyası dedikleri bir madalya bu. Ee, burada sadece edebiyat e, kişiliği, edebiyatçı kişiliği değil, onun siyasi duruşu, hı hı. onun e, insanlığa sunduğu katkılar e, göz önünde alınarak e, bu madalya verildi. Muhtemelen Ermenistan hükümeti nezdinde de bunun en somut e, ...anlayışı, anlaşılırlığı böyle bir madalyaya e, uygun görmelerinin altında... E, ...onun 1951 yılında ah yıkılmasına engel olma çabaların olsa gerek. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum. Yaşar şey mi, Kemal tek başına... Evet, kendisi hı. yeni genç bir gazeteci. Doğu gezisine çıkıyor. Diyarbakır'da dolaştıktan sonra Van'a geçiyor. Hı hı. Van'a geçerken de tesadüfen Van'a geçeceği zaman da Van Gölü üzerinde bir subayla tanışıyor. Bir tabip yüzbaşıyla tanışıyor. Bu yüzbaşı bahsediyor bu hikayeden. Diyor ki büyük bir sorun var burada diyor. Çok değerli bir mimari abideyi yıkmak zorundayız. Böyle bir emir aldık. Ben de şimdi oraya gidiyorum diyor. O vazifeyi yapacağım. Yaşar Kemal ne olur nasıl olur falan diye soruşturunca öğreniyor ki zaten böyle pek çok yıkım yapılıyormuş. Hı -hı. Ak bunlardan birisi. Ordu zaten oraya bir birlik göndermiş. Bazı şeyleri yıkmaya başlamışlar. Onun müştemelatı olan bazı binaları sıra kiliseye geliyor. Ve cüzbaşı yalvarıyor ki siz bir gazetecisiniz. Belki tanıdığınız insanlar Hı -hı. vardır. Belki de hükümetin bundan haberi yoktur. Aman ne yapalım? Hı -hı. Ve yaşarken Kemal o andan itibaren büyük bir e, telefon trafiği 1951 yılında Van'dan Ankara'ya nasıl telefon edilirse, evet. kaç saatte nasıl bağlanabilirse, bütün o imkanları zorlayarak Doğan Nadiye ulaşıyor. Ve onun kanalıyla ya da Nadir Nadiye belki yanlış Hı -hı. demeyeyim bunlardan birine. E, o dönemde hükümette Doğan Nadiye olsa gerek hükümette Ve engelleyebiliyor bunu. Helal olsun. Canım. Evet. Ben zaten Yaşar Kemal'i çok severim de kişisel olarak da kardeşliklerin müziğinde de ciddi o bütün romanlarında anlattığı hikaye bizim hani o öğrenemediğimiz öğrenmek istediğimiz Anadolu'daki o göçler ölümler ama birlikte yaşama hali isteği çabası ya yani insanın insana ettiği zulüm hı hı. o kadar güzel anlatır ki. ...insanın nasıl bir şey olduğunu... ...öyle sadece e, boş bir hani kardeş... ...biz kardeşiz... ...bunun e, altını doldurmazsan ne kadar boş olabileceğini... ...o kadar güzel anlatır ki... ...insanın hani, o brehtiyen bir şeyle anlatır... ...zalim yanı da vardır... ...ama insani, vicdanlı yanı da vardır... E, ...biz çok şey aldık... ...Yaşar Kemal'den... E, ...gerçekten kardeş yükleri kardeşlik hikayesini... ...Anadolu'nun, bu coğrafyanın... ...hikayesini hem olduğunca... Ob ...objektif ama... E, ...aslında yolda göstererek hep anlatmıştır... Bizim için çok kıymetlidir zaten. Sanırım hepimiz için çok kıymetli ama biz bu kıymeti algılayabilecek durumda değiliz. Yani Yaşar Kemalle Mimar Sinan arasındaki fark nedir diye sorarsanız ben zor anlatırım o farkı. Hı hı. Ama Mimar Sinan'ın bir şansı var. Mimar Sinan anıtsal eserler inşa etmiş. O eserler bugüne kadar zamanın aşındırıcı bütün etkilerine direnmişler. Bütün estetik güzellikleriyle Sinan'ın aklını, hünerini, zevkini e, bize aksettirmişler. Bir mimar sanatçı olarak Sinan'ı bize taşımışlar. Oysa Yaşar Kemal için bugün e, sokağa çıkıp insanlara soracak olursak birisi Kürtçüdür diyecek, öbürü solucudur diyecek, öbürü evet. komünisttir diyecek ve biz bu hengame içerisinde, var. bu şablonlar içerisinde Yaşar Kemal'in değerini, onun edebiyatçı değerini, onun E, felsefi değerini ne yazık ki göremeyecekiz. Bu e, adaletsiz bir şey. Çok, çok adaletsiz böyle bir şey. Kimliklerin şablonlar halinde hemen e, yani bir kimliğe esir etmek. Belki de Yaşar Kemal şu anda yaşayan Mimar Sinan'dır. Mimar değil, edebiyatçıdır. Tabii. Ama aynı dozda bir adamdır. Mimar Sinan karşımıza çıksa bugün, geri gelse biz ona evliya diye tapacağız. Tabii. Ama Yaşar Kemal için bir sürü insanın Hı. böyle olumsuz kanaatleri var. Çünkü Ya açlık grevindekilerin canını kurtarmak için mücadele etmiştir ya işte horlanan ötekileştirilen birine sahip çıkmıştır. Ve çok önemli zamanlarda önemli bir bir evet. cümleyle bile birden bir şey söyler Yaşar Kemal. Böyle bir şey olursun. Sarsılır kendine gelirsin. Evet gerçekten iyi gelir her seferinde. <gülüyor> ee, bu kadar muhabbetten sonra bir e, Neşet Eltaş partilasına mı dönüyoruz? Evet. Şimdi o zaman yandı bağırın. Bizim ilklerden. <gülüyor> O zaman bunu dinleyelim sonra yandı bağırıma dair ve genel olarak Bozkır'a dair hı hı. senin söyleyeceğin şeyler tabii. olacaktır Bozkır'a dair. Konuşuyoruz tabii. Tamam mı? Kõik! Nereges'e nişanı e, Yaşar Kemal'e 4 Eylül'de Vaniköy'deki evinde takdim edildi. Ermenistan'dan gelen bir heyet takdim etti. E, Ermenistan Kültür Bakanlığı temsilcisi Seyranuhi Gekhamyan ve milletvekili Aragaz Akoyan yer alıyordu bu heyette. Ve e, yazar Yaşar Kemal'in Ermeni halkının mirasına yönelik duyarlılığı, sivil yürekliliği İnsan onuru konusundaki adanmışlığı ve edebiyat alanındaki katkılarının bu nişanla onurlandırıldığı açıklandı. Evet, bu önemli bir detaydı. Atlamıştık demin. İyi ki söyledin Zeynep bunları. Sanırım bundan sonrası için gene biz bir Agos'un sayfalarına döneceğiz ve şu bu hafta bildiğin gibi 6-7 Eylül haftası ve Bugün mesela 7 Eylül işte dün 6 Eylül'dü her sene 6-7 Eylül geldiğinde e, son 20 yıldır bu böyle eskiden böyle şeyler olmazdı ama Türkiye'nin gündeminde bir hafıza tazelenmesi Hı -hı. yaşanıyor. 1955-6-7 Eylül'ünde ne olmuştu diye e, bu hafıza tazelenmesi tabii ki anlamlı. Bu geçtiğimiz zaman içerisinde çok değerli bazı belgelerin ortaya çıktığına tanık olduk. Bazı önemli fotoğraf arşivleri ortaya çıktı. Hı hı. Bunlardan sergiler açıldı. Hatta o Kemal Kerinçsiz ekibi o sergileri bastı falan filan. Ee, bir sürü şey yaşandı son 27 içerisinde. Ee, i̇şin olumlu tarafı bu ama bu işin bir de olumsuz tarafı var. O da her sene... Neredeyse aynı insanlara hı hı. E, muhtelif televizyon kanallarının, program yapımcılarının e, ya da sivil toplum örgütlerinin müracaat edip e, gelin anlatın 6-7 oldu, gelin anlatın 6-7 Eylül'de olduğu hikayesidir. Nasıl bir daha yaşanmayacak üzerine konuşsak çok daha. Yani zannediyorum ki çünkü hakikaten de Bunu anlatmak zorundayız. Gerekli bir şey. Yıllarca bunu anlatma imkanımız olmadı. İnsanlar ev içlerinde kendi aralarında konuşurlardı. Hı -hı. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye. Biz o hikayeleri hep dinledik. Ben 6-7 evilde 2 yaşındaydım. Hiçbir şey hatırlamıyorum Hı -hı. olaylara dair ama sonrasında o kadar çok şey dinledim ki bir sürü şey gözümün önüne bile geliyor sanki. Ben görmüşüm gibi. Ama aynı insanlara bunları anlattırmak yerine Biraz da bu işin faillerinden birilerini bulmak çok anlamlı olacak. Yani Değil o gün ne yaptınız? Sancı masaldı yaşananlar. Yani ne yaptınız kardeşim? Birisi anlatsın ki işte biz Gebze'den geldik ya da Malkara'dan geldik. İşte Osman abi geldi kahveye dedi ki hazırlanın şöyle bir şey var. Şöyle bir haber geldi ya da işte o zaman biliyoruz ki bu işin organizasyonunda bazı sendikalar kullanılmış. Hı hı. bazı Bu sendikamen şu işçiler organize edilmiş. Şu bu bunları anlatacak biz içeriden birilerini artık bulmalıyız. Yani bir basın varsa, bir gazetecilik kavramı varsa böyle bir insanlar bulmak lazım. Çünkü binlerce insandan bahsediyoruz. Doğru söylüyorsun Pakri Bey. Ben hep e, yani sadece 6-7 evli değil ama bu 6-7 evlinin fotoğrafları gittikçe dediğin gibi artıyor. Her her yani her sene daha da böyle bir ana dehşet veren e, o yüzlerdeki sırıtış işte yağmalarken talan ederken o nasıl bir e, şeydir yani galibiyet e, gül, gülüşüdür. Yani şey Händem yaşar Kemal'i anlatırken ben de bıraktıkız en çok şeydir yaşar Kemal'in insanın insana ettiğini o kadar açık anlatır ki e, ve şey senin evde işte e, Ne bileyim, bir aile e, mutluluk içinde yaşayan herkesin birbirini sevdiği bir aile e, ertesi gün çıkıp sokaklarda başka bir ya yani komşusuna neler yapabilir e, onu çok güzel anlatır biz bunu ama hikaye diye hep okuruz ya ya da e, Hı -hı. roman diye okuruz bu memlekette bunlar yaşanmış yani, o yüzden şey çok önemli senin dediğin gibi bir de o işi yapanlar buyursunlar bir anlatsınlar nasıl bir ruh haline girdiler evet, mutlaka anlatacakları çok değerli şeyde var çünkü fotoğraflara bakarken iki tür insan tipine rastlıyorum bir tarafta e, taşradan geldiği hissedilen e, giyim kuşamından ötürü hissedilen e, tipinden hissedilen bir insanlar var e, kazmalarla baltalarla hmm. ya da bunların saplarıyla bir yerlere vurarken bir yandan da kent soylu olduğu belli olan modern giyimli e, genç kadınlar var Şehirde genç kadınlar var veya e, öğrenci olduğunu düşündürdüğü düşündüren, üniversite öğrencisi falan olma, olma ihtimali düşündüren genç erkekler Okumuş, var. Etmiş. Kent soylu giyim kuşamlarından bunu hissediyorsun. E, o zaman bunu düşünüyorsun. Nasıl yani, o eşiği aşıyorlar? Nasıl evet, insanlık? O nasıl aşılıyor? Hı -hı. Öyle Gerçekten bir bir anlamak olur. mümkün değil ama. Ve onu yaşanmayacağında kimse garanti edemiyor. Asıl onları konuşmak lazım nasıl, nasıl yaşanmıştı? Tabii nasıl o ihtimal oldu? hep saklı sanki. Yani şey gibi konuşmak çok... Sizi o yüzden her seferinde çağırmak bir anlatır mısınız? Çok eski zamanlarda yaşandı. bir Artık yaşanmıyor memleketimizde böyle şeyler. Ders alalım. Öyle değil yani. E, bireysel olarak zaten yani en son yani hep oraya geliyoruz ama Hıran Tabi olayı oraya nasıl gelin diye e, şu, şu anda bir sürü linç e, şeyi var. Yani insanlara dair tek tek yani Mehmet ala Al buraya dair hazırlanan şey. Medyanın E, rolü falan. E, yani o çok eski zamanlarda kalmış şeyler değil. Hiç Hala. Hala şu anda Taksim Gezi olaylarında Ali İsmail Kaymaz'ın başına gelen bundan çok farklı Tabii. bir şey mi? Allah aşkına öldüresiye döktüler çocuğu ve öldürdülerse Hı -hı. çok farklı bir şey mi? Nasıl bir ya bir da Maraş Çorum olayları bundan 25 sene sonra evet, gerçekleşti. 20 değil. sene sonra gerçekleşti. Taksim 77 1 Mayıs'ında o meydanda en az yüzlerce provokatör vardı. Bir kısmı sivil giyimli, bir kısmı resmi giyimli. E, halkın üzerine ateş açan insanlar görüldü. Sadece o Marmara etabın 5. katından CIA ajanlarının hikayesi anlatılır. Hmm. Oma sınırlı değil. O Sular İdalesi'nin, Taksim Maksemi'nin üzerinde siper almış insanları e, benim oturduğum evin mal sahibi kendi gözleriyle gördü. Kadın dehşetle anlatıyordu. Ben görmedim çünkü ben meydandaydım hmm. ama o evdeydi ve bizim evde görülürdü orası. Polisler tam buradan işte halka ateş açtılar dedi. Tüfeklerle ateş açtılar dedi. Hayretler içerisindeyiz. Bunlar bunlardan bir kişi bile zaman içerisinde gelip de yahu şöyle şöyle oldu demez mi? Biz bugün sadece birkaç önemli itirafçı ismi biliyoruz. Bir e, Üzeyir Aydar var işte. E, şunu şöyle vurduk bunu hı hı. böyle vurduk e, diye anlatan değil mi? E, Ape Musa'yı şöyle evet. öldürdük. E Bir de e, Ayhan Çarkın var gene, evet, detaylı anlatan. Böyle bir isim daha var, o da Garbi Sultan Altınoğlu'na nasıl işkence yaptıklarını falan yıllar önce nokta dergisine anlatmıştı. Hmm. Sedat bir şeydi, bir polis hatır, memuruydu. Hatır. Bunun dışında hiçbir hikaye yok, yani nasıl bir sır saklama yeteneğidir aynı zamanda da bu. E çünkü onlarla uğraşılmıyor ki, kimse üstüne gitmiyor. E, onlar da rahat rahat geçmişte yaptım diye yaşıyordur herhalde, herhangi bir vicdan azabı yaşadıklarını da sanmıyorum. Ya Midas'ın kulaklarında bir berber var. Sırrı saklayamıyor. Gidiyor kör kuyulara oturuyor evet, da oradan duyuluyor. Midas'ın kulakları eşek kulakları Hı -hı. diye. Bu memlekette bir sürü eşek kulakları var yani Ve bir sürü insan buna tanık ama üzeri örtülmüş. Örtülmüştür. Sessizlik içinde kaybolmuş gitmiş. O yüzden dediğin gibi beni şey çok tedirgin ediyor. yani böyle şey ortamların kurulması. Siz ne acılar çektiniz? Anlatır mısınız bize? Ya bu sa sahte geliyor bir yerden evet, sonra. Evet. 1 yıl sonra Usanç verici geliyor, evet. rahatsız edici geliyor. Ee, baş yazımıza bir değinebilir misiniz? Sen onu önermiştin demin, baş evet. yazıyı okuyalım demiştin. Hmm, 6-7 Eylül'le ilgili zaten baş yazımız. <gülüyor> Konuştuklarınızı zaten içeren kısa bir yazı. Hmm, bir tane fotoğraf oh. var. İki tane dükkan yan yana, bir tanesi harap durumda, bir tanesinin camu çerçevesi yerinde duruyor. Önünde çalışanları var. Baş yazıyı okuyayım kısaca. Soldaki eczane bir gayrimüslüme ait değil. Dolayısıyla hiç zarar görmeden kalmış. Sağdaki dükkan ise o kadar şanslı olamamış. Vitrini kapısı çerçevesi yerle bir edilmiş. Bir mezar boşluğu gibi karanlık öylece bekliyor. Sahibi Vartan adında bir Ermeni. Kim bilir nerede hangi korkuların pençesinde. Tarih 7 Eylül 1955. Binlerce insanın İstanbul'da gayrimüslimlere ait ev, iş yeri, okul ve kiliselere saldırdığı, insanların öldüğü, kadınlara tecavüz edildiği o utanç gecesinin sabahı. Fotoğraf konuşuyor. Harap edilen bir Ermeni dükkanının yanında tertemiz bir Türk dükkanı. Cumhuriyet tarihinin sessiz bir özeti. O günden bu yana çok şey değişti ama bazı şeyler hiç değişmedi. Devlet katmanlarında ve toplumun geniş kesimlerinde gayrimüslimlere karşı hisler ve onlardan duyulan korku baki. Bu korku türlü kötü muameleye vesile. Arka sayfamızda söyleştiğimiz Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in dediği gibi eşit vatandaşlık hep sözde kalıyor. 6-7 Eylül olayları gayrimüslimleri kendi öz topraklarında sürgüne savurmuştu. Sürgün hala devam ediyor ama bu halin artık sona ermesi gerekiyor. Demokrasi, eşitlik, insan hakları idealleri bu yüzden ekmek kadar su kadar hayati. Evet şimdi kısa bir araya gidiyoruz gene ve sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Radyo Agos Kainatın tüm seslerini açık bırakın. Reklamlar.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 Reklamlar bitti Doğrudur Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü Bu ülkede gözü var Bu topraklarda gözü var O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti Demiştim ki Evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etme. Bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Şimdi ve burda. Radyo Agos. Şimdi dinlediğimiz rounting'in sesi. Bana bir çağrışım yaptı. Hemen dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum. 6-7 Eylül günlerinde İstanbul'da hasar gören, tahrip olan yerlerden birisi de Rumca yayın yapan Ambrose gazetesinin ofisi olur, gazetenin merkezi olur, makineleri falan tahrip edilir. Ve bu gazete 8 gün yayınla ara vermek zorunda kalır. Dokuzuncu gün tekrar yayına başladığında bir başyazı vardır. Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız, burası bizim memleketimiz. Biz yaralarımızı saracağız, cenazelerimizi gömeceğiz, dükkanlarımızı onaracağız ve burada yaşamaya devam ediyoruz. Çünkü burası bizim var olduğumuz yer, geldiğimiz bir yer değil, bir yere gitmeye niyetimiz yok. Ne kadar moral verici olmuştur ama, ya yani öyle, öyle çıkması çok... Sanırım bu e, politik olarak e, mutlaka öyledir ama sonuç olarak ne yazık ki öyle olmamış. Çünkü muhtemelen bu yazının yayınladığı tarihte İstanbul'daki Ermeni nüfus, e, Rum nüfus hı hı. E, 100 yakın olsa gerek. Bugün sadece 2 bin Rum var. Ciddi göç yaşanıyor. Çok ciddi göç yaşandı. yaşandı. Ama bunu şimdi Hrant Dink'in sözlerini dinledikten sonra şey yaptım. Yani bu ülkenin topluluğunda gözümüz var. Bizi de, de Bizlerin bir yerlerden buraya geldiğini zannediyor. Burası babasının bu memleketi de bizler de bir Aslen yerden gelmişiz. Ha, yani. Nereden geldiler sonra gitsinler. Yahu yok biz hep buradaydık. Bunu nasıl anlatacağız bu zihniyetteki insanlara? Hı hı. Ama e, milli eğitim süreci böyle bir algı yarattı. Milli eğitim süreci öyle bir tablo yarattı ki işte... Dünyada Türkler vardır, başka da bir şey yoktur. Anadolu Kadim Türktür. bir Türk yıldır, herkes de Türktür zaten. Etiler deriz işte, Hittit diyorlar falan ama onlar Eti Türkleridir. İşte Sümerler de Türktür. Güneş Türkler için doğal, Güneş'te bir teorisi vardır. Bütün diller Türkçeden gelir. Böyle bir eğitim algısının üzerine bu adamlar şimdi Müslüman olmayan birisini görünce, Türk olmayan birisini görünce soruyorlar ki sen nereden geldin diye. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim şimdi. <gülüyor> Bu, Nerede kalmıştık? 6-7 Eylül'ü e, altı bizim Hı -hı. için e, bir şey tasarlamıştı. Hı -hı. E, İzmir şarkısı var bir İzmir sanki. Şarkı, evet. Bir Manakimu'ya bağlamayı Anacığım. önermişti. E, Manakimu'ya bağlayacağımız zaman biz genel olarak istersen Feryal e, burada sen biraz yol açıcı ol. E, kardeş Türkülerin Ee, halklar Yelpazesi'nde bugüne kadar hangi dillere değindik? Çünkü biz hem Güney Kafkasya özellikleri, Hı -hı. hem Balkan coğrafyası, hem Ortadoğu Doğu, Ve, e, hem de Anadolu, Mezopotamya olmak üzere e, biraz geniş bir e, alanda etkileştiğimiz bütün E, kültürlerin yansımasını yaratmaya çalıştığınız kardeşliklerden. İşte o yüzden e, şey diyorum Pakrat abi bizim e, yani bir 20 yıla daha ihtiyacımız var. Her şeyi için <gülüyor> belki de bilmiyorum bir ömür yetmez. E, kültürel sınırlar bizim için Hatta sınırsızlık. E, misak-ı milli, e, yani misak-ı milli şeydir. Öyle harita üzerinde bir şeyler çizilmiştir. Evet devletler vardır ki falan filan ama o öyle değil. E, yüzyıllardır e, Orta Doğu'ya taşan Kafkaslara taşan, Balkanlara taşan, e, öyle bir e, coğrafyada yaşamışız ve e, şarkılar, türküler o hikayelerle şekillenmiş. O göç hikayeleriyle ya da beraber e, beraberlik hikayeleriyle. E, sen onu alıp da şey yapamazsın, köşeye köşelendiremezsin. E, sınır yok o yüzden e, bizim kültürleri müziği algılayışımızda. Ee, bazen işte Orta Doğu'ya taşıyoruz bazen e, Cuk Tak Mom, örneğin Anadolu Ermenilerinden derlenmiş bir türkü şarkı değildir e, Ermenistan'dan Ermenistan'ın bir köyünden dinlersiniz bayağı şeydir yani buranın böyle goventlerine benzer falan e, bizim çok sevdiğimiz bir şarktır e, Yunanistan'a da taşar çünkü hikayeler öyledir yani e, Manakimo şey İzmir şarkısıdır Rumcadır ama karşı tarafa seslenir ama karşı taraftan da sesler gelir yankılanır. Ee, yani bu, bu, bu coğrafyanın hikayesini e, böyle algıladığımız için de 20-30 aşkın dilde şarkı türkü söyledik. Hala çok e, söylemediğimiz diller var. Şarkısını söylemediğimiz. Ama başlangıçta hep bilinen hikayedir. E, ama çok değerlidir, önemlidir. E, Azerice, Ermenice, Kürtçe, Türkçe olarak başladı. E, orada hem şeyde Ee, ilk elden e, önce sizlerle tanışmıştık. E, Vedat Kürt'tü. Kürtçe'ye birazcık daha hakimdik. Azeri dostlarımız vardı. E, Türkçe zaten bilinen dil e, bilinen bu 4 dilde başladık ama sonra dedik ki yani tamam şimdi bunu öğrendik bu, bu dillerde şarkı söyleme Arapça, Süryanice, işte bir Yezi dili ilahisi. Yezi dili yıllar yıllar sonra bulabildik. O yüzden Sarkis Abi o hikayeyi anlattı doğ albümünde. Balkanlarda birçok dilde söyleniyor. Bak Makedonya'dan e, şarkılar var. İşte Yunan, Yunanca sonra Rumca olarak sonra girdi dilimize. Yani 20 30 tane dilde söylüyoruz. E, çoğu temsili oluyor ama olsun. Şey oluyor yani o kadar taklit oluyor ki bazı diller söylediğimiz. E, tek şeyimiz güvencemiz o dilleri konuşan insanlar tarafından çalıştırılıyoruz. Onu sen iyi bilirsin zaten. Hı hı. E, özellikle şeyi senle çalışırız. Ermenice'yi stüdyoda da gelirsin. E, son anda bile şeydir yani değiştiririz yaparız falan. E, ya yani O dillerde hepsini bilmiyoruz. Hepsiyle tanış değiliz o kadar ama söylemek çok değerli diye düşünüyoruz hala. Ve e, iyice yapıncaya kadar da çalışıyoruz. O temsiliyet tabii ki çok önemli, çok değerli. Hı -hı. Ee, insanlar onu bekliyorlardı. Değil mi? Yani e, insanlar e, hiç görülmemek yerine e, biraz yanlış telaffuz edilmeye falan çok razılar. Yani, buna itirazları yok ama e, onu e, istiyor insanlar. çerkesler yıllarca dedi. Nerede bizim şapis kardeş değil değilmiş falan. işte Bahar albümünde biraz girdik. Sonra Çeçenler'den Daymok söyledik. Gerçekten Hı -hı. o kadar güzel tepkiler geldi ki. Çeçenlerden, biz sanki şey gibi Çeçenler haberlerde böyle sürekli çatışmanın içinde olan, ya yani öyle bir şey uyandırılıyor ya, medya onu öyle bir ilgileyle e, anlatıyor Çeçenleri. Sen böyle çok romantik bir şarkı söyledin de, birden başka bir dünya. Şimdi en son Suriye'deki e, kapışmada da gene Çeçenlere bir misyon yükleniyor. Özgür Suriye ordusu saflarında Çeçen muharipler var, mücahitler var falan sürekli öyle anlatılıyor. Işte. Evet zannedersin ki bütün çeşen işte silah ile dolaşıyor <gülüyor> işte ama şey yani e, e, o hani ön yargılar yüzyıllar boyunca o kadar güçlü e, oluşturulmuş ki öyle güçlü şeyler örülmüş ki e, halklara kimliklere inançlara dair o ön yargıları yıkmak bile yıkmaya çalışmak bile başlı başına bir iş oluyor o zaman şimdi Manakimo'yu dinleyelim Ardından da biraz Kardeş Türkülerin Geleceğine dair konuşalım hmm. Hem geleceğine dair konuşalım Zeynep istersen Manakimudan sonra hem de Feryal sen bize biz hep Kardeş Türküler Ekseninde konuşuyoruz Hı -hı. ama sanki Daha büyük bir çemberimiz daha var BGST Hı, evet. BGST bünyesinde dans birimleri Var ki Kardeş Türküler konserinde hep Biz var. onları hep Aramızda görüyoruz Onlarda da zenginleşiyoruz Tiyatro ekibimiz var Kardeş sahnelememiz, prodüksiyona dönüştüğünde Bu bunların biraz... hepsi e, içinde. Öyle ki BGST'den de bahsedelim. Doğru. Tamam Hatta hatta <gülüyor> niye olmasın? Barış İçin Sanat girişimine kadar bile evlilerim. Olur. O da bir heyecan yaratan o, tabii, dalgaydı. Tabii. E, daha bir 20 dakika süremiz Olur. var. E, bunlara değinelim biraz istersen. Olur fakat. Manakim'i Manakim dinliyoruz şimdi. Müzik Gelmiş yayın biz Manakamı'ya e saatindeyiz. <gülüyor> evet şu biraz önce değindiğimiz o BGST oluşumunu da tanımlar mısın bize? Tabii. <gülüyor> Aslında, bu kardeşliklerin hikayesini anlatırken onu hep dile getiriyoruz. Durup dururken 3-5 müzisyenin hadi abi ne yapacağız falan diye yapmaya başladığı bir iş değil. Bir, Boğaziçi Üniversitesi'nde kampüste, işte, fakültelerde, orta kantinde... Orta sahada yani Buluştuğumuz bütün mekanlarda Aslında Bir sanat oluşumuna gittik Yani tiyatroculardan, dansçılardan, müzisyenlerden Oluşan ve hep şeyi Memleketin halini ahvalini konuşuyorduk Öğrenci aklımızla ne kadar Konuşabiliyorsak öğrenmeye çalışan Yavaş yavaş şeye doğru gitti yani Birçok kulüp vardı ama Belli kulüpler birbiriyle beraber Biz daha ziyade tiyatrocular Dansçılar, müzisyenler Biz ne yapacağız Biz ne yapacağız? Bu memlekette nasıl sanat yapılmalı? Biz nasıl yapmalıyız? Üzerine çok fazla konuştuk. Birlikte çok fazla kitaplar okuduk. Özellikle tiyatro kitapları, Brechtler, Stanislavski'ler e, nasıl yapılıyor? Bu gösteri sanatları denen şey nasıl olmalı? Kimler nasıl yapmış? E, sonra tarih kitapları beraber okuduk. Sonra e, teorik kitaplar beraber okuduk. Yani beraber okuyup tartışma kültürünün içinden Kardeş Yükler projesi ilk çıktı. E, dolayısıyla sadece müzisyenlerin çıkardığı bir proje değildi o. Sonra o kardeşlükler yol alırken alırken e, mezuniyete doğru geldik tiyatrocular, dansçılar, müzisyenler yine. Peki ne yapacağız? Bu kardeşlükler tamam. E, artık e, yurt, yurt içinde de farklı yerlerde konser veriyor. İstanbul'un farklı yerlerinde veriyor. E, albüm de yaptı yapıyor. E, nasıl olacak da e, bu işle hayatımızı devam ettireceğiz? İlk örnek kardeşlikler örneği olduğu için öyle anlatıyorum da bir sanatçı, müzisyen, tiyatrocu, dansçı bu memlekette garantisi yok bu şeyin. Yani hayatını hem idame ettireceksin hem de istediğin gibi sanat yapacaksın. Yok. Zaten onu kabullenmiştik. Razıyız her şeye. Biz istediğimiz gibi bir sanat sanat faaliyetin içinde olalım. Dayanışma ağı kurmamız gerektiğini düşündük. Yani bu aidat toplamak olabilir. Hani vakıflar, dernekler ne hı hı. yapar? Biz onu e, kendi içimizde bir formül yaratmaya çalıştık. İnsanlar birazcık geçinsinler ki kafaları rahat olsun, sanat yapsınlar. Aslında BGST temelde o dayanışma iliş ilişkileri içerisinden kurulmuştur. Birbirimize nasıl dayanışacağız? Hiç okuldan çıkan hemen iş bulamıyor, parasız. Ne yapacak? Nasıl sanatına devam edecek? Bu bir tanesi ama aslen o senin hep e, anlattın Pakrat abi. Bir prodüksiyon nasıl çıkar o dayanış dayanışarak, o iyi? mece usulüyle. E, herkes bir yerinden tutar. Sahnede görünen 20 kişidir ama arkada 60 kişi iş yapmıştır falan. Onu aslında biz e, nasıl yapacağımızı kurmaya çalışırken Dedik ki bu BGST'yi bir kuralım yani o yapıyı bir kuralım ve işletmeye başlayalım. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu 95'te. Kardeşlikler 93'tür hemen 95'te onu kurduk. Ve o günden bugüne en görünür şey kardeşliklerdir ama birçok tiyatro, dans, müzik tiyatro projesi de çıkmıştır. Galip Sokaklara Talip, işte evet. en son karşılaşmalar. O da şeydir onlar da büyük prodüksiyonlardır. İçinde müzisyeni vardır, dansçısı vardır, tiyatrocusu. Ve e, diyelim ki kardeşlikler üzerinden yine en rahat örneği verebiliyorum. E, bu 20 yıl içerisinde e, okullarda, e, ya konsertuvarda okumadık ama e, o okullarda öğretilebilecek bir e, sistem oluşturduk. E, bir prodüksiyon nasıl çıkarılır, arka planda neler vardır, onun entelektüel çalışması nasıl yapılır, dramatik çalışması nasıl yapılır, e, sahne çalışması nasıl yapılır... E, Yani ışıkçısından, işte çaycısına, e, sahnedeki müzisyenine, e, o ilişkiler, o eşit ilişki nasıl kurulur? E, herkesin herkese saygı duyacağı, birbirine güven duyacağı. E, zor oldu ama herhalde e, öğrendik. Yani yine provalarımızda bir sürü sorunlar yaşanıyor olabilir. Birbirimize o kadar güveniyoruz ki o gösterinin e, her türlü krize rağmen e, iyi çıkacağını, e, en azından kimin ne yapacağını bildiği için sahnede ne yani daha rahat davranacağı bir şey sadece gösteri üzerinden anlatmış oldum ama o daha derin hikaye sen bilirsin işte yani o dayanışma yaşam biçimlerimize müdahale ya da destek olma evet sen altını çizdin zaten sahnede 20 kişi görünüyoruz arka planında belki bunu hazırlayan 60 kişiyiz evet. diye e, işin aslı da bu gerçekten de ve burada en değerli şey de bugün e, kardeş Türkler'deki sanatçılar belki de e, buradan bir e, geçim sağlıyorlar Hı -hı. ama o amatörlük hiç bitmedi burada en derdisi bu yani dernek bir isfalandır dendiğinde e, dernek çalışmaları genellikle amatörlük esasına dayalı çalışmalardır. Kardeş Türküler'de de o ruh hiç eksik olmadı. Korkudan Yaptığı işte, iş ne, ne kadar profesyonelleşirse oradaki amatörlük hep e, baki kaldı. E, Doğru söylüyorsun. Şey korgudan dedim yani o heyecan o şey panik hali hiç geçmedi bizde. Sahnede ne yapacağız acaba? Bugün yapabilecek miyiz? Olacak mı? O, o ruh hali geçmeyince çok şey oluyorsun. Bir ee, de bütün bunlar sadece size bağlı da değil ki bir hı. sürü e, konuk sanatçılarınız oldu ki huyunu suyunu da bilmiyorsunuz. bu <gülüyor> Şimdi burada ne yapar acaba nasıl olur? onun Heyecanı da siz üstlendiniz çünkü. Biraz evet o sahnede ağırlamayı hem rahatlatıyor hem çok güzel bir şey. Yani provalarda anlamıyorsun e, kimle nasıl buluşmalar yaşadığını. Yani prova işte bir iki defa şarkıyı alıyorsun, çay içiyorsun beraber falan. O sahnede kullanıyorsun e, Kuscu hani amatör müzisyen ve dansçı arkadaşlarım zaten şeydiler. Hep yani, beraber yaşadığımız, beraber e, yani muhabbet ettiğimiz arkadaşlarımızdır. Onlarla zaten çok daha e, uzun ilişkilerimiz var ama e, star demeyecam ama çok büyük müzisyenler geldi bizim. De. demem mega ıstar. De. Yani <gülüyor> Esma Derece bu varken evet. bir kraliçeden bahsediyorsun. Yani e, Neşet Ertaş, Sezen Neşet Ertaş derken bir deryadan bahsediyorsun. Ve o kadar sahnede şey yani zaten öyleler ki biz onları sahnemize şey çağırıyoruz. O kadar mütevazı, o kadar kardeş türküler oluyorlar ki, evet. oluyorlardı ki şey oluyorsun ya yaşasın yine 12'den vurduk. Doğru ya isabetli karar vermişiz. Ne güzel. Bu, bu akşam da çok güzel. Geçiyor. O, o his çok güzel. Kardeş Türkler'in bütün konserlerinde neredeyse ilk birkaç konseri saymasak ilk yılların konserini sonra da e, turne konserleri evet. saymasak vurguyu özellikle açık hava konserleri bağlamına getirirsek Hı -hı. E, hep konuk sanatçılar oldu ve çok değerli konuklardı. Peki, Peki, o, hı, söylese pardon dönayım, Önümüzdeki konserin konuk sanatçıları Kimler olacak? Biz <gülüyor> <gülüyor> Pakrat Estukyal Önümüzdeki evet. konser biraz da belki de 20. yıl konseri olmaktan <gülüyor> ötürü Çok fazla konuğu olan evet. Bir program olarak tasarlanmadı Ama şi şiirler Yani hemen oradan başlıyorum Sağ köşeden başlıyorum Pakrat abi Şiir bizim için çok yani zaten Kardeşler müziğinde de hep şey vardır Söz çok önemlidir anlatılan hikaye çok önemlidir Pakrat abi ta ilk günden işte dedim ya yesmi garip bılbıl bıl gemle başladı hı hı. ta en başından beri e, beraber hatta yazdık çizdik sahnede öyle yer aldı e, di diğer şiir okuyanlar da işte bu sene sağ olsun Ayşe Selen e, oyuncu Ayşe Selen hı. geldi kabul etti Pakat ile beraber okuyorlar şiirleri e, o sağ köşede e, Pakat abi ve Ayşe hanım var e, konuk olarak kekeça e, beden perksiyonu grubundan bahsedebilirim e, gerisi biziz Onlar da ama sahnede hiç fark edilmiyorlar değil mi abi? Şey olarak yani farklıyız biz. Yok, Konuk evet. olarak geldik hiç öyle bir şey yok. Yani sanki yıllardır beraber çalışıyoruz. Hı hı. Çok güzel yönetiyorlar sahneyi. Bu yıl yani artık sürpriz olmaktan çıktığı için rahatlıkla söyleyeyim. Seyircileri çok rahat bırakmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Seyirci de sahnede. <gülüyor> evet. Belki gelirler sahneyi bilmiyorum. Yani vücutlarından hani beden perküsyonu öyle bir şey. Vücudunla ses çıkarmak, vücudunla bir enerji oluşturmak. Sadece dans etmek ya da şarkı söylemek değil. Evet. ...her yere vurabiliyorsun ve oradan bir şey çıkıyor... ...hem çok güzel bir görüntü çıkıyor... ...hem çok güzel güçlü bir ses çıkıyor... ...yani iki birbirine sürdüğünde 5000 kişinin yaptığını düşün... E, ...oradan da bir rüzgar sesi çıkacak belki... ...yani herkesi çalıştıracağız... ...öyle bir şey var... ...kekeçer özellikle ona öncülük yapıyor... Ve yine Boğaziçi gösteri sanatları toplu dansçıları, müzisyenleri e, hep olduğu gibi folklor kulübünden gençler. Boğaziçi Üniversitesi folklor kulübünden dansçı, müzisyen. Orayla bağlarımız hiçbir zaman çünkü koparmadık çıktığımız yer. Ve genç arkadaşlarımıza gidip çalıştırıcılık yapıyoruz çoğu zaman. Onlar geliyor bizim sahnemizde yer alıyorlar. Yine 60 kişi olduk herhalde değil mi Fakat Ayyük bu senede? Başka güzel bir detay daha var. <gülüyor> Provalarda gözlemliyorum bir de kreş birimimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kreş yaşında çocuklarımız var. Etilerin çocuğu. Evet provalar <gülüyor> getiriyoruz onları. Çok hoş bir görüntü oluyor. Ya Çok evet, güzel dur, bir yaşam var. <gülüyor> Tuna Dilerin, bizim perküsyoncu Diler'in oğlu. Oturuyor ve genel provada dağından e, dağından geçir Neyse oğlum bir dakika genel provada <gülüyor> acayip hoşuna gidiyor. Sonra dansçı Setene'in kızı var. <gülüyor> o dans etmeye çalışıyor falan. Ve küçücük kültür küçücükler yani. <gülüyor> Parmak kadarlar. Evet onlar da arkadan geliyorlar. Geliyorlar. Zaman ne kadar hızlı akıyor. Geçti mi? geçmeli geçmedi. Daha biraz zamanımız var. Beş Son dakikanız kaldı sadece. Bu beş dakika içerisinde e, Altı bizim için bir müzik parçası daha e, demişti. Hem onu çalıp hem de ona dair birkaç dakika konuşursak e, buraya koyduğu müzik parçası bu sefer e, Kardeş türkülerin film müziklerinden bir örnek Vizontene filminden filmin müziklerini Kardeş Türkler yapmıştı. Evet. Siz Hollywood'a kadar film müzikleri yapan bir grup oldunuz. <gülüyor> biz onunla çok dalga geçiyoruz kendimizle. Cennetin Krallığında Kardeş ufacık bir sesi vardı. <gülüyor> Hollywood'a gittiniz falan <gülüyor> diye. Ama ciddi, ciddi röportaj sorusu durup bir sarf seferinde eziliriz. Hayır biz gitmedik. Sesimiz birazcık gitti falan. Ama tabii ki güzel şeyler. Hani Les Scott'ın işte Kardeş Türkler varmış Türkiye'de. Onlarla da bir şey yapabiliriz diye düşünmesi <gülüyor> Ee, ya o bizim Çin ama çok şey değildir yani. Büyük bir iş yapmadık orada. O kuş sen şimdi ne e, dinleyeceğiz? O zaman Vizonteli Tuğba filminin müziklerinden eee dinliyoruz. Zuhere <gülüyor> Zamanımız kaldı ama hemen kısaca bahsedelim istiyorum biraz. 90'lardan bugüne çok şey değişti Kardeş Türkler'in kurulduğu zamandan hmm. beri. Kardeş Türkler bundan sonra ne yapacak? Yarını nasıl olacak? Biraz ee, bahsetsek. Bu aslında 20. yıl konserinde biz şey hedeflemiştik. Ee, biraz izleyicilere e, biraz ipucu vermek. Yani geleceği nasıl olabilir kardeşliklerin Çok fazla solistimiz var. Ben çok keyif alıyorum. Çok şükür Allah'ım diyorum yani şey, yeni yeni ve çok iyi sesler var, enstrümancılar var. Şimdi o çok önemli. Yani 3-4 solistle bir 20 yıl daha gitmez. Zaten öyle bir proje hmm. değiliz. Projeyiz diyoruz kendimize de, yaptığımız işe de. Gerçekten birileri yetişmiş mi, yetişiyor mu bizim için o kıymetli. Ben seyircimiz için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biraz umut vermesi, yeni katılımlara dair biraz... ...manzaranın öyle olması... ...ben bu konserde içim rahat bir şekilde çıkacağım sahneye... ...çok iyi solistlerimiz var... E, ...tabii bu şey işin e, yani teknik yanı da... E, kardeşükler e, sanki daha bir 20-30 yıl... E, ...kardeşlikler müziğine ihtiyaç demiyor ama... E, ...evet ya ihtiyacımız ol olacak gibi hissediyorum... ...çünkü e, 30 yıl savaş yaşanmış... ...evet şimdi bir çatışmasızlık ortamı var ama... ...ne olacağı bir belli değil... E, O konserlerin, o albümlerin hepimiz için moral verici olduğunu ben biliyorum. Öyle dü olduğunu düşünüyorum. E, çok kötü zamanlarda konserler verdik. Geçen sene e, Afyon Patlaması'nın sabahında biz konser vermek zorunda kaldık. Çok da tedirgindik. Nasıl bir ortam olacak falan. E, ama akşam hep beraber ağlamıştık da konser sırasında. E, şey de oldu yani böyle... İçe döndüğümüz zamanlarda oldu ama en sonunda klasik olduğu gibi ya biz bir arada aslında halledeceğiz. Bu memlekette birlikte yaşamayı öğreneceğiz sözüyle ayrıldık orada. O yüzden bu kardeş yükler hikayesine daha uzun yıllar ihtiyaç var gibi ya da böyle gidecek gibi. Hem memleketin ihtiyacı var hem de bizim halen söyleyecek sözümüz var. Çünkü tam da demin değindiğin gibi bir yandan süre giden bir çatışmasızlık ortam var. Bir yandan da çatışmanın hemen arifesindeyiz sanki güney sınırımızda evet. Suriye'de Öyle ki e, bizim barışa dair söyleyecek sözümüz halen çok e, gerekli memlekete. Evet. E, memleket çünkü bununla paralel gidiyor. Siyaset bununla paralel gitmiyor ama e, bir Amerikan kamuoyu araştırma şirketi Türkiye'de bir anket yapmış. Halkın %72'sinin Suriye'de bir çatışmaya karşı olduğunu söylüyor. Ama siyaset bizi sanki oraya doğru getiriyor. Medya çok güzel çalışıyor. Hazırız, hazırız. Medya, evet, evet. Yani E, ...zamanımız tükendi, hızlı aktı, çok hızlı evet. aktı. Çok e, güzel bir sabah. Bugün de yine gündemimizde de. değinemediğimiz şeyler oldu. Ayağına sağlık Feriyan, hoş geldin. Çok teşekkürler Fakat abi, senle zaten biz bir gece beraberdik. Evet. <gülüyor> Nasıl uyanırız, ne yaparız bilmiyorduk ama geldik. geldik Bu akşam gene provadayız, evet. pazartesi günü konserdeyiz, konserdeyiz. 9 Eylül'de yine e, Açık Hava Tiyatrosu'nda. Zeynep? Toparlayalım bitirdim. Evet Zeynep Toplanışı evet. yaptı. O zaman Laura ile Cem'in Düğünlü Atıf'la e, Eskişer Hampart Zume şarkısıyla bitiriyoruz. Evet bu biz yayından çıktıktan sonra <gülüyor> sesimizin yankısı kalsın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşça hoşçakalın.